Oh yeah. 시갔데 Mekâinat. Bugün 14 Aralık Çarşamba. Yıl 2016, ay 12, gün 349. Kasım 37. 1438 Hicri Rebiülevvel 14, 1432 Rumi Aralık 1. Fırtına. Rumi Aralık 1431. Günün tarihi. 105 yıl önce bugün, yani 14 Aralık 1911'de Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan Norveçli Roald Amundsen oldu. 49 yıl önce bugün 14 Aralık 1967'de Yunan Kralı Konstantin başarısız bir darbe girişiminden sonra ülkesinden ayrıldı. Başarısız bir karşı darbe. Özür dilerim sonra. Günün tarihi devam ediyoruz. 10 yıl önce bugün 14 Aralık 2006'da Atlantik Plak şirketinin kurucularından prodüktör Ahmet Ertegün hayata veda etti. Büyük, Büyük saatli, saatli marif tarifi. takvimi. Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad Yo la vi en el almacén, peleando por un pinte Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, lo sin mirar a quién Tendrá sin la generosidad Doña Soledad con los que pueda comprar el pan y el vino nada más la carne y la sangre son de propiedad del patrón Doña Soledad cuando Cristo dijo no usted sabe bien lo que pasó Soledad, Yo le converso de más Doña Soledad Y usted para conversar hubiera querido estudiar Cierto que quiso querer Pero no pudo poder Doña Soledad Porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar Mire Doña Soledad Póngase un poco a pensar Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. No se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Soledad Hay que trabajar Pero hay que pensar Doña Soledad Merhaba herkes Açık Radyo Brasite 94.9 Açıkradio.com.tr veya Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombi ve Sedatin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Alfredo Zitarrosadan Donya Soledad adındaki parçaydı. Bu Ruga'yla bir müzisyen. Daha önceden gazeteciymiş, meslektaş sayılabilir. Ama Ruga'daki pek çok sanatçının başına geldiği gibi... ...ülkesinden uzaklaştırılmak, yani sürgüne gönderilmiş. Çünkü 1973'te çok ağır bir askeri diktatörlük vardı. Ve kendi ülkesindeki, ana gittikçe artan sayıda yaygınlaşan adaletsizliğe karşı giderek sesini yükselten bir şarkılar dizisi yaratıyor. Gitarra Negra mesela 1977'de 16 dakikalık bir şiir hem klasik gitar hem de orkestra eşliğinde çalmak için ve kendisi Nueva Kansiyon yöneti şarkı janrında çalıyor yani Yeni şarkı diyor geleneksel halk müziğini sosyopolitik mesajlarla birleştiriyor. Zita Rozanın şarkıları uzun süre diktatörlük sırasında Avrupa'da yasaklanmış, sansürlenmiş ama şimdi çok saygı gören bir müzisyen ve sanatçı olarak hatırlanıyor kendisi. Neden çaldık peki? Eduardo Galeano Aynalar'dan anlat. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Sokaklardaki Tehlike Yarım asırdan fazla bir süredir Uruguay hiçbir dünya futbol Şampiyonasını kazanamadı ama askeri diktatörlük boyunca başka turnuvaları birincilikle bitirdi. Nüfusa oranla dünyanın en çok siyasi tutuklu ve işkence mağduru bulunan ülkesi oldu mesela. En kalabalık hapishanesinin adı Özgürlük ve bu isme saygılarını sunar gibi tutsak sözcükler oradan dışarı kaçtılar. Tutukluların küçücük sigara kağıtlarına yazdıkları şiirler demir parmaklıkların arasından sıvıştı. İşte onlardan biri. ''Bazen yağmur yağıyor ve ben seni seviyorum.'' Bazen güneş açıyor ve ben seni seviyorum. Bazen burası bir hapishane. Ben seni daima seviyorum. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tarihte bugün Kısaca 1900'de bugün Bilim insanı Max Planck Kuantum teorisini Berlin Fizik Birliği'ne sunmuş Tüm dünyanın Fizik dünyaya bakış O tarihten sonra biraz farklı olacaktır. 1958'de bugün 3. Sovyet Antarktika Güney Kutbu seferi Güney Kutbu'na e, ilk erişim ol, olarak çıkıyor. Aslında biraz önce saatli marif takvimden nereden okuduk? 100 e, 105 yıl önce bugün 14 Aralık'ta 1911'de Güney Kutbu'na Antarktika'ya ulaşan ilk insanın Norveçli Roald Amundsen olduğu haber vardı. Ama tekrar çok zorlu bir ulaşımsızlık durumu var orada. Daha diplerine belki de. Evet yani Sovyetler o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nden bir heyet, bilimsel heyet ulaşabilmiş. 2000'de de 18 cezaevinde Türkiye'den bahsediyoruz. 865 tutuklu ve hükümlünün başlattığı 20 Kasım'da ölüm orucuna dönüşen açlık grevini sona erdirmek üzere harekete geçen arabulucu heyet, aralarında önemli yazarlar, müzisyenler de bulunan ve psikiyatrlar bulunan heyet grevin sona erdirmesi için girişimlerde bulundu. Fakat maalesef görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi. Ondan bugün sona eriyor. Ondan sonrası da zaten çok acı bir tarih. Evet. Hayata dönüş operasyonları vesaire. Hadi Efendim bir. müsaadenizle yanlış okudum. Bari biraz detay vereyim bu vesileyle. Ee, yaklaşık 49 yıl önce bugün 14 Aralık 1967'de Yunan Kralı Konstantin'in başarısız bir karşı, karşı darbe girişiminden sonra ülkesinden ayrılmıştı. Ben darbe girişimi olarak gördüm çünkü fazla detaya bilmiyordum bu konu hakkında. Siz, siz Galiano'yu okurken baktım. Yani 3 Nisan 1967 yılında e, bir yeni hükümet kuruluyor. Hemen ardından 21 Nisan 1967'de askeri darbe, darbeyle... devriliyor. 13 Aralık 1967'de yani o yılın sonunda e, Larissa'da Junta'nın devrilmesi için orduya ve halka bir çağrı yapıyor kral II Konstantin. E, Çağrıda destek görmeyince ailesiyle beraber Roma'ya kaçıyor. Askeri rejim önce Konstantin'in yerine bir naip atayarak, naip. E, naip atayarak şapkası yoktu burada. E, kralın dilediği takdirde serbest ülkesine geri dönebileceğini bildiriyor. E, fakat 1 Haziran 1973 tarihinde de krallığı kaldırarak cumhuriyeti ilan ediyor. 29 Temmuz 1920, 73 tarihinde de halk oylamasına, e, Cunda'nın bu sefer halk oylamasına gidiyor bu kararı. Onaylanıyor da. Kral tanımıyor bu kararı. O da Kasım ayındaki seçimleriyle sivil yönetimi kurulmasının ardından 8 Aralık 1974 tarihinde yeni bir halk oylaması yapılıyor. Orada da aynı sonra çıktığı zaman bu sefer tahtını ve ülkeyi terk ediyor. Sürgünde yaşamaya başlıyor. En son kendisini Kasım ayında ülkeye döndüğünden bahsediliyordu. 2015 yılının Kasım ayında. Evet 1974'e kadar devam edecek bir Albaylar Cuntası darbe şeyi Yorgo Papadopulos başkanlığında bir askeri darbe heyeti CUNTA'nın yönetiminde kaldı Yunanistan. Pardon 2013 yılındaymış geri dönüşüde. Hmm. 2. Konstantin Evet yıl önce. Yani Albaylar CUNTA'sı diye tarihe geçti. 1967 ile 74 arasında devam etti. Ondan sonra da darbe bittikten sonra yani demokrasiye dönüldükten sonra da birçok ülkeden farklı olarak Yunanistan'da Darbeciler yargılandı ve ömür boyu hapse mahkum edilerek hapiste bir kısmı ömrünü hapiste tamamladı. Onu da önemli belirtmek gerekir. Böyle de bir cezalandırması var. 2004. karşı girişimi. 2004 yılında Danimarka diplomatik pasaportuyla Yunanistan'a gitmiş. Çünkü Danimarka hükümetinin isteği üzerine Kral Dokuzuncu Kristiyan ve Kraliçe Louis torunlarına diplomatik Pasaportlar gönderilmiş ve ikinci Konstantin'de kendi başına zaten Danimarka prensiymiş. Evet Danimarkalı zaten. Konstantin bu pasaportu kullanarak Yunanistan'a ilk ziyareti sırasında Yunan medyası tarafından epey bir alay edilmiş, dalga geçilmiş kendisiyle. Hepsi akraba değil mi? Evet. Hepsi. Yani şaşırmama gerek yok ki. İki iki yani. tane sülale var zaten. Neden hepsi. bizim o, padişahlarımız, devrik padişahlarımız da bu kadar fazla yakında ilgilenmemişler? Çünkü baktığınız zaman Pekin Olimpiyatlarında, Londra Olimpiyatlarında onur komitesinde yer almış, devrik bir kraldan bahsediliyor burada ikinci Konstantin diye. Bize şeyler hepsi yok. Aynı aile işte Skandinav, yani o, Habsburg, kani dan öbüründe unuttum şimdi. Yani. Kendi aralarında kız alıp veriyorlar. Evet, aynen öyle. Ne güzel. İngiliz, İngiltere Mesli, Kraliyeti Krallık. de zaten şey tabi e, Orange Hanedanı Hollanda, onlar geliyor. da Hollandalı böyle Ama bir şey işte Yine de savaşıyorlar birbirleriyle galiba Tabi yani İş başka, akrabalık başka Ama savaşırlarken kendi akrabalarıyla savaşmıyorlar tabi Yoksullar savaşıyor, evet. ölüyor Neyse. Evet. Tarihi dönmenin alemi yok. Şimdi savaştan bahsetmişken en önemli haberle başlayalım. Günün haberi. Ee, Suriye'de Halep'te, Doğu Halep'te ateşkes ilan edildi. Tahliyeler de bu sabah itibariyle başlıyor. Halep'te savaş sona erdi. Şimdilik Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vitali Churkin. Doğalep'te tüm askeri operasyonların sona erdiğini, muhalif grupların elindeki son bölgelerin de Suriye ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı. Müthiş trajedi boyutları olan ve devam edecek olan maalesef bir şeyden bahsediyoruz. Türkiye Rusya'nın ara bir bahsediliyor evet, bu yapılan anlaşmada. Evet, Ve el, muhalifler ellerindeki hafif silahlarla ve bölgeden ayrılmak isteyen aynı şekilde siviller de Araçlarla, otobüslerle, onların yeşil otobüsü meşhur, yeşil otobüslerle tahliye ediliyor oradaki muhalifler. Ee, tahliye edilmesi planlanıyormuş. Bu sabah saatlerinde başlayacaktı. Biraz daha detaylı bakmak lazım. Türkiye'deki haber sitelerinin yüzü düşmemiş çok fazla bir detay. Evet, bu sabah karşı, bu sabah o, o, yerel saatle o, 6'da başlamış olması lazım. Ateşkes Türkiye saatiyle dün 18'de yürürlüğe girdi. Ve Reuters'a baktık son birkaç saattir Halep'ten bombardıman ve silah sesi gelmediğini duyurdu. Bu Nispi bir rahatlatıcı durum tabi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John de ateşkes haberlerine inanmamak için bir sebep yok. Ancak bağımsız kaynaklardan haberi doğrulayamadık diyor BBC'nin, BBC Türkçe'den BBC aldığımız son habere göre. Ee, şöyle bir şeyden bahsediliyor Çetin Erçetin'in Çetin, Çetin haberinde. Yeni Şafak gazetesinde Alep'te günlerdir süren bu çatışma durumlarından Türkiye'de hazırlık yapmış. Sonuçta olacaklara dair ateşkes ilan edildi. Kentte bulunan siviller ve muhalifler Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in nezaretinde İdlib'e getirilecekmiş. Çok sayıda otobüs bölgeye gitmiş. İlk tahliye 4 saat sonra başlayacak diye yazıyordu dün işte gece geç saatlerde. AFAD İdlib'de 80 bin kişilik hazırlık yapmış ve İHH önderliğinde de 11 sivil toplum kuruluşu yardımları buraya nakledilmiş. Evet bu konuda Anadolu Ajansı'nın epey bilgilendirildiği görülüyor. Varılan mutabakat gereğince öncelik sivillere verilecek ve tahliye için gönderilen otobüsler bölgeye ulaştı demiş. Senin de söylediğin gibi ikinci etapta ise kent merkezinin doğusunda silahlı muhaliflerin tahliye edilmeleri öngörülüyor. Ve muhalif grupların büyük bölümü kentten ayrılmayı kabul etmiş. Reuters'a konuşan bir Türk yetkili de muhalif savaşçıların yanlarında hafif silahlarını götürebileceklerini söylemiş. Bu da önemli evet. bir detay. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu da ve Rusya Dışişleri Bakanı Muaddiri Lavrov'la görüşmüş Sergei Lavrov'la ve 5 otobüs dolusu sivilin ayrılması için kısa sürede ateşkes ilan edildiğinde Doğu Halep Yerel, Yerel Konseyi Başkanı söylemiş. Tahliyenin denetimini uluslararası Kızıl yapacak. Tahmini 50 bin kişinin büyük çoğunluğunun ayrılması bekleniyor. Öncelik yaralılara verilecek deniyor. İşte Reuters'da demet veren bir Türk yetkili, Halep'ten ayrılan savaşçıların İdlib'e geçeceğini söylemiş. Böyle bir bilgi, en yo yoğun bilgiyi yani Guardian'dan, BBC'den, BBC Türkçeden, bir de e, Anadolu Ajansı ve Yeni Şafak'tan öğrenmek mümkün oluyor. Yeni Şafak manşet e, yapmış zaten. Felaket başlığıyla İran, Rusya ve Esed kurşuna diziyorlar, diri diri yakıyorlar diye bir manşet vermiş. Halep'ten İran, Rusya ve Esed iki ila dört kilometreye sıkışan sivillere karşı soykırmalara katliam yapıyor diyor. Yani e, sosyal medya üzerinden takip ettiğiniz zaman böyle şeylere dair videolar çok fazla yok. Kasım ayındaki Kasım ayının sonlarına doğru yapılmış olan katliamlar, hastaneleri, çocuk hastaneleri yapılmış bombardımanlarda daha fazla insan öldüğünden bahsedilebilir bir karşılaştırma yapmak gerekiyorsa, teslim olan insan da görebilmek mümkün değil. Kurşuna dizilmiş insanın fotoğraftan da görebilmek mümkün değil ama şunu da unutmamak lazım. Bölgede internet erişimi de zaman zaman aksıyor. Kuşatma altındaki bölgelerdeki haber akışta zorlanıyor. Ama en trajik şeyler de şu, arkasında pres yazan gazeteciler teslim olmuş kişilerin e, şeyine sorgusuna katılıyorlar, evet. kendileri soruyorlar gazete yani insanlık adına bağlı gelişmeler oluyor evet. Fakat mesela Türkiye'den medyanın da takibi Türkiye'den özellikle hükümete yakın, iktidara yakın medyadan takip ettiğiniz zaman da çok başka bir yansıma görüyorsunuz. Mesela Türkiye Halep'e nefes oldu diye akşam evet. Yani o da son nefeste ateşkes star veriyor. Türkiye ateşkesi sağladığı gibi Yeni Şafak'ta vermiş. Yani bunlar çok uh, tarafgir yorumlar. Türkiye'de Suriye'deki savaşa taraf girip bir şekilde bakmayabilecek bir gazete veya da medya organı bulabilmek çok zor. Çok zor. Evet. Şeyler nasıl vermiş mesela? Bir Gün gazetesi, Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesi Halep'te Esad zaferi diye vermiş. Zafer olarak nitelendirmişler. Şey. Ee, Esad güçleri Halep'te kontrolü sağladı. Türkiye ile Rusya garantörlüğünde ateşkes yürürlüğe girerken askeri operasyonlarında sona erdiği ilan edildi diyor. Ama şeyi de vermiş tabii. Birleşmiş Milletler katliam yapıldığı iddialarına dikkat çekti. Ee, ve bir de Erdoğan yeni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i aramış ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Halep için acilen toplanmasını talep etmiş ki yerinde olduğu söylenebilir. Evet. Böyle bir talebin doğrusu. Evet ama yani yapacaksak. zafer zafer tanımı yaparken de ne olduğunu hatırlamak lazım. Dört ay önce insanlar ağlıyorlardı bu ambulansın içindeki Ümran bebeği. Ondan önce e, Ege kıyılarına savaştan kaçarak öldü, ölmüş olan çocukları ağlıyorlardı. Şimdi onların abilerinin, akrabalarının, annelerinin, babalarının öldüğü yerde zafer ilan edildiğinden bahsediliyor başlıklarda Kimin zaferi, neyin zaferi bu? İşte bu zafer yani çatışmaya, savaşa, e, Bizler ve onlar diye bakılarak bütün dünyayı savaş siyah beyaz biz onlar diye gör, görünce sonuç böyle oldu. Eğer işte. o şekilde bakıyorsanız işte yani çatışmaları durdurmayı silahla beraber başarılmasına zafer olarak görüyorsanız Türkiye'nin doğu kısımlarında da zaferli olarak alıklandırılabileceğiniz çok fazla şey olabilir ne yazık ki. Yani Sur'da Halep gibi dümdüz edilmiş bir durumda şu anda. Aynı şekilde karşılaştırma yapacağınız zaman orasını da aynı şekilde zafer olarak nitelendirebilirsiniz bu metotla. Ama zafer mi? Evet, yani fotoğraflar zaten e, aklın, hayalin alamayacağı bir durumda. Onu da söyleyelim. Yani tamamen hayalet şehir görüntüsünde yani, bir tek bina görünmüyor. Bazı bölgelerinde, bu tarihin en eski kentlerinden biri olan Halep'in bir tek hasara uğramamış, yerle bir edilmemiş bir tek bina bile yok doğusunda mesela. Eski bir reklam vardır hatırlarsanız. Yumurtanın bir kısmını sirkeye batırıyorlar diğer kısmını batırmıyorlar sirkeye batırılan kısmı yumuşak diğer tarafı gayet normal yumurta şeklinde Halep de aynı şekilde bir kısmında gayet normal bir akış devam ediyor akşam partilerinin yapıldığı haberleri bile geçiliyor diğer kısmı ise o yumurta gibi dümdüz olmuş durumda evet yani çok ne, objektif bakmaya çalışacak olursak bu çok zor bir şey tabi dünyanın en zor şeyi hatta e, fakat şöyle söyleyebiliriz Suriye hükümet güçleri ...Rus bombardımanları... ...Rus hava güçlerinin... ...bombardımanı ve... ...diğer bölgesel müttefiklerle... ...burada... ...Lübnan'ın Hizbullah milisleri... ...de dahil olmak üzere... ...İranlı, milisine, İranlı generallerinde bulunmak üzere... ...Bir ara Kolombiya'dan paralı askerler geliyorlar... Gibi. ...son kalan bölgelere... E, ...girmiş oluyorlar... ...bundan sonra yani... Birleşmiş Milletler'in bizzat söylediğine göre de en az 82 sivilin oracıkta yargısız infazla öldürüldüğü aralarında da kadın ve çocukların olduğu da son günlerde bilinen şeylerden biri çok acıklı şeyler de gelmişti. İnsani kaygılarında artmakta olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin Doğu Halep'te ev baskınları düzenlediğini kadın ve çocuklar dahil sivilleri acımasızca öldürdüklerini de söylemişti işte The Guardian gazetesi de aynı şekilde yaralıları tedavi etmek için muhaliflerin elindeki bölgelerde kalmayı seçen doktorların ve hemşirelerin kentteki Esad yönetiminin eline geçmesi, kentin Esad yönetiminin geçmesinin ardından hapsedilme, işkence görme ve öldürülmekten korkuttuklarını yazmıştı. Evet yani biz bu Halep meselesini son zamanlarda oldu oldukça geniş çaplı bir tarama yaparak e, görmeye çalıştık ve yansıtmaya sizinle paylaşmaya yani Washington Post'a da baktık New York Times'a da baktık Guardian'a da baktık ve mesela Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü Rupert Colville'de Halep'te insanlık tamamen eridi gibi çok ağır bir cümlede kullanmıştı yani Kasım ayında başladı Rusya'nın da havadan desteğiyle Halep'i silahlı muhalif grupların elinden almak için bir kara harekatı resmen Esad güçleri Suriye yönetimi. Hizbullah ve milislerin de destek verdiğini biraz önce de söylediğimiz gibi yoğun hava desteğiyle birlikte ilerleyen Suriye ordusu ve destekçisi silahlı gruplar böylece 5 yıldır aslında. 2012'den beri muhaliflerin elinde olan Doğu Harpen %90'ından fazlasını %93'ü %97 diyenler de var. Eke kim hale kaldı? İki hale kaldı. Ve muhaliflerin tüm savunma hatları çökmüştü. Kuveik nehrinin batısındaki birkaç sente sıkışmışlardı. İşte böyle. Büyük yani. korkular var. Korkuların sebebi sadece bu daha önce yaşanmış olan şeylerle alakalı değil. Aynı zamanda yasalarla da alakalı. Suriye'de çıkarılmış olan yasalarla da alakalı. The Guardian gazetesinde yine Amerikalı ve Suriyeli doktorlardan biri olan Zaher Sahlur'un şu sözlerine yer verilmişti diye hatırlatılıyor BBC Türkçe'nin internet sitesinde. Rejim 2012'de doktorlarla hemşireler de dahil olmak üzere muhalefette yer alan e, birine yardım edenin terörist olarak kabul edileceğine dair bir kanun kabul etmiş. Bu yüzden de kanunen hedef haline getirilmiş durumda oluyormuş sağlık çalışanları da. Zaten kanunlar olmasa bile yukarıdan hava bombardımanlarından geldiği zaman da hedef altında oluyor. Olduğu, da, olduğu da görülüyordu gazetelere baktığınız zaman. Sağlık çalışanlarının. Devam ediyor bu. Evet yani BBC'nin BBC Uluslararası BBC'nin BBC Jonathan Marcus adlı Savunma ve diplomat, diplomasi muhabiri Jonathan Markus'un bildirdiği de bu zafer meselesinde şöyle diyor. Yani bu yakalama meselesi, bu ele geçirme meselesi doğusunu Halep'in aslında bir zafer olarak da nitelenebilir ama sadece Esad için değil İranlı ve Rus yardımcıları için de, destekçileri için de diyor. Yani Halep'in kendisi Moskova'nın stratejik satranç tahtası üzerinde çok önemli olmayabilir. Ama oradaki isyancı muhalefetin yıkılmasının Başkan Esad'ın talihinde çok önemli bir değişiklik oldu rahatlıkla söylenebilir. Çünkü daha önce Rusya işe karışmadan önce Esad... Şeyin içindeydi diyor. Yani gitmek çok zorlu bir durumdaydı. Askeri gücü de dağılıyordu. Şam'da sıkıştırılmıştı. Sıkıştırılmıştı ama şimdi tamamen geri döndü. Bu hava bombardımanları bir yurt dışından gelen generallerin desteğindeki Şii milislerin sayesinde... Evet çok zor bunu değerlendirmek yani sayı verilemiyor hatta bu konuda çok ayrı, sayıları da verilemiyor sayılamıyor evet. diye de bir özel analiz okudum ben mesela geçtiğimiz sene Birleşmiş Milletler Mart ayında yanlış hatırlamıyorsam saymaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı evet. ve onun üzerine niye sayılamayacağını anlatan ayrıntılı bir analiz vardı şimdi ona geçmeyeceğim tabii ama Washington Post'ta yanılmıyorsam bu konuda ölüleri saymak imkansız diye ölü ve yaralıları böyle bir şey vardı. 21. yüzyılın ilk Stalingrad'ını gördük. Umarım son Stalingrad olarak da evet, değerlendirebilirim. Aynen öyle. Bu. Çocukların mesela enkaz altında gömülü ve mezar oldu. Kendi evlerinin çocuklara ve insanlara mezar olduğu haberi de daha dün yazıyordu Kerim Şahin İstanbul'dan bildiriyordu. Guardian gazetesinden böyle şeyler vardı. Yani son durum şöyle 50 bin yani Birleşmiş Milletler temsilcisi Staffan de, de mistura 50 bin civarında kuşatılmış bölgelerde sivil olduğunu belirtiyordu. Yani daha doğrusu işte sivil mi diyeceğiz bilmiyorum. Bunların evet 1500'unun İsrancı çatışan güç olduğunu söylüyordu. %30'u da cihadi grup daha önceden El Nusra cephesi diye bilinen gruba dahil olduğunu söylüyordu. Başka yerel kaynaklara göre. Yüz bin olabilir bu sayı. 50 bin ile bin arasında değişiyor. Hiçbir şey saymak mümkün değil. Ve bunların da birçoğu hükümetin yeni ele geçirdiği bölgelerden oraya aktıkları söyleniyor. Yani soykırım olacak diye de bir Halep sakininin sözleri BBC Newsnight haberine yansımıştı. İbrahim Abulay diye birisi de Beyaz Bereliler beyaz baretlilerden evet. birisi gönüllü kurtarma grubundan yüzde doksanı ellerindeki ekipmanın artık operasyon dışı kaldığını, kullanılmaz hale geldiğini ve bir tek tıbbi merkezin işler halde olduğunu söylüyordu kuşatılmış bölgelerde ve ilk yardım için tek bir şey bile yoktu elinizde diyorlardı. Ayrıca yetmiş kişinin de elle bile çıkarılamayacak halde olduğunu şeylerin altında ve son mesajlarda bildirilmişti işte insanlığa uyumayın bir şey yapabilirsiniz protesto edin diyordu işte böyle bir e, genel tablodan bahsediyoruz bunun bir analizini son olarak e, BBC'den aktaracak olursak silahlı muhalefete çok ciddi bir darbe olduğunu Ruslar, İranlılar Lübnan'ın Sizbullah Sizbullah'ı ve Iraklı Şii milisler içinde bir başarı ve zafer anlamına geldiğini ama isyancıların hala büyük bölgeleri ellerinde tuttuğunu, cihadilerin de öyle, dolayısıyla Suriye'nin içinde savaşın devam ettiğini söylememiz gerekir devam diyor, ediyor. Analizde. Nereden neyin çıkacağı da belli olmuyor. Mesela Palmira'da ele geçirildiği silahlar olarak nitelendirildiği silahlar arasında rejimden 30 tank, 6 personel taşıyıcı, 6 122 mm'lik uçak savar, 7 adet 23 mm'lik uçak savar devam ediyor. 4 depo, hafif silah mühimmatı varmış. Kalaşnikoflar muhtemel el bombaları falan. Çok sayıda anti tank füzesi ele geçirilmiş. Sadece oradan kaçan milislerin bıraktığı şeyler, cephaneler bunlar. Evet ve yani şu anda tam bir bekleme durumu var. Yani her an bozulabilir bu ateşkes ve her an çok vahşi katliamma sahne olabilir oraları. Yani Birleşmiş Milletler çünkü Halep'te hükümet yanlısı güçlerin katliam yaptığını da daha kısa bir süre önce söylemişti. Daha önce kontrol edemediklerini de kendileri söylemişlerdi. Şimdi de kontrol edebilecek durumdalar mı bakacağız. Bakacağız şekilde evet. De. Bakmaktan yani. başka ne yapabiliriz ki? ama yani protesto gösterileri var ama dünyanın çeşitli yerlerinde Türkiye'de de var evet Rusya konsolosluğunun karşısında evet bir yandan da tabi ilginç bir şey var Türkiye bunu şey yaptı diyor ama dostuyla yakın bir Temas halinde olarak yaptı Rusya ile diyor. Putin. Ne kadar dostlukta devam eder edemez. O da çok ayrıntılı bir tartışma konusu olarak önümüzde duruyor. Ve mesela Guardian'da çok ilginç bir haber vardı Julian Borger'in dünya meseleleri analizcisi şeyi İranla Türkiye'nin Suriye üzerinde yaptığı gizli bir anlaşmayı dün o açığa çıkmış biliyor musun? Ne, ne konusunda efendim? yine şey mi? Petrol boru barış, hatlarının hayır, barış üzerine ve 2013'te niye çökmüş yeni bir rapor salı günü mü ne yayınlandı bu rapor diyor çok ayrıntısına bakamadım ama bir ateşkes 2013'te öngörülüyormuş. Ulusal birlik hükümeti ve Birleşmiş Milletler denetiminde bir seçim yapılması üzerine anlaşmışlar. İran'la Türkiye fakat son anda çökmüş. Neden? Neden efendim? Esad devam edecek mi, edemeyecek mi konusunda. Çünkü o zamanlar Ahmet Davutoğlu dışişleri bakanı iken. Şey değil yani, zalim Esad'ı oraya devirmeye girdik dönemi değil. Değil, hmm. hiç değil. Çünkü Davutoğlu'na kısmet olmamıştı galiba. Oradaki operasyonu yönetmek. Fırat evet, Kalkan ondan sonra gelmişti. Sürekli olarak işte günler değil, şey de, aylar değil haftalarda ve günlerden bahsediyorum Esad'ın devrilmesi diye baktığı için kabul etmemiş Hı. gizli ben Ve belgeler. sürekli de gireceğiz gireceğiz gireceğiz diyordu ama girildiğini göremedi. Yani daha doğrusu gördü de başbakan olarak göremedi. Yani Görevler sonuç olarak Esad'la beraber olmaz demiş o Nasus'a devrileceğini düşündüğü için ama böyle çıkmamış. Suudi Bu Arabistan nerede? Suudi Arabistan nerede? Bu konularda hep Suudi Arabistan'dan bir yetkilinin açıklaması vesairesi falan filan olmazdı da yani hiçbir ses çıkmıyor Suudi Arabistan'dan. Ne yapıyorlar şu anda? En son rekor kırmışlardı. Petrol arzı rekoru kırmışlardı. Kasım ayında. Evet ona bakmak lazım. İdamlar devam ediyor. Ağır şekilde. Evet. İdamlar. Şiileri özellikle. Şii muhalifleri idam etmekte. Kılıçlar kesiyorlar kapıları. Amalarında Aralarında Türkler de var. Üç Türk'ün o, idam on. kararı hapse çevrilmiş. Öyle mi? 16 saat önce gelen habere göre hapse çevrildiğinden bahsediyor. Öyle basit. mi? Bu çok evet. önemli çünkü e, hemen şimdi programında da e, Uygar Özesmi de dün o şey, kampanyayı anlatıyordu. Change.org'daki kampanyayı. Demek ki bu bir son dakika haberiyle. Evet. İyi. Yani bekleyiş halindeyiz ama e, evet şeyi de buldum. Bu ise haberiymiş. Yani e, bir Aralık tarihinde Washington Post'ta Suriye'de, Halep'te hiçbir şekilde ölüleri saymak imkanı bulunmuyor demişler. Öyle bir şey de bulduk. Şimdi bir ara verelim. Bundan sonra Türkiye'de geçeceğiz. Ama Türkiye'ye geçmeden bir de şeyi de söylemek lazım. Dünyada çok önemli bir haber belki de birinci haber olarak demokrasinin sonunun gelmesinden bahsediyor olabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'na getirilen ExxonMobil CEO'su yöneticisiyle beraber bir yorumcunun deyimiyle demokrasinin ünlü tarifi halk için halk tarafından halkın yönetimi Exxon için Exxon tarafından Exxon için yönetim haline gelmiş durumda. Bu da gezegenin en büyük düşmanının şu anda hakim olduğu anlamına geliyor. Ondan da bahsetmemiz şart. Açık gaste. Nukhet dinlediğimiz Umut adlı şarkıyla devam etti programımız burası. Açık dergi, açık gazete, açık dergi nereden çıktı? <gülüyor> e, yani kardeş programımız. Umut şarkısını seslendirdiğini dinlediğimiz Nüket Ruhacan e, bugün doğum günü onun 65 yaşında olacaktı hayata. ...genç yaşında veda etmemiş olsaydı... ...14 Aralık 1951 doğumlu... ki Güzel Sanatlar Fakültesi... ...Grafik Bölümü öğrencisi ama... ...grafik tasarımcısı olmaktan... ...daha fazla sevdiği şey... E, ...caz dünyası şarkı söylemek olduğunu anlayınca... ...öyle ve... ...caz müziği ta 1974'ten başlayarak yapıyor... ...Norveç'te, İsviçre ve Norveç'te... ...Emin Fındıkoğlu ve Tommy Dodd orkestralarında çalışıyor... 77'de Türkiye'ye dönüp caz vokalisti olarak çeşitli klüplerde çalıştı. 6 Mayıs 2007'de de İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. 56 yaşında, nispeten genç bir yaşında. Ona da bir günaydın demiş olduk bugün. taşa da 65 yaşında olacaktı önemli müzisyenlerinden biri Türkiye'nin. Evet günaydın. Bir iyi bir de kötü haberim var. Hangisini istersiniz öncelikle? Önce kötü. Kötü haber mi? İstanbul Başakşehir Osman Gazi İlköğretim Öğretim Okulu'nda sınıf öğrencileriyle beraber ki tiplerine bakıldığı zaman bu çocukların birinci sınıf değil de böyle üçüncü, dördüncü sınıf öğrencileri gibi duruyorlar. Sınıf öğrencilerine idam ipi vererek fotoğraf çektiren Aydın Erkmen adlı bir öğretmen var. Erkemen galiba. Erekmen. Erekmen. Hı. Erekmen. Bu kötü haber. Ama bunun iyisi de gelecek arkasından değil mi? Aynı konuda. Evet. Soruşturma açılmış kendisini, Açığa alınmış. Açığa alınmış değil mi? Ama savunmasını da biliyor musun? Ne demiş? Ya evet. devlet başı ya kuzgun leşi adalet istiyor sözleriyle ee, paylaşmış fotoğraflar. Şehitler fotoğrafı. köşesinde üstelik. Şeyle, şehitler köşesi var sınıfta. Ee, el, el, el çalışmalarının yanı sıra. Şimdi şey e, nasıl savunmuş kendini biliyor musun? Nasıl savunmuş efendim? E, i̇zciyim ben demiş. O izci düğümü demiş. Herkes anlamıyor ya izci düğümü, düğümüyle idam halatı arasındaki. E, o zaman e, yani böyle şeyler paylaşmasın. insanları kafasını karıştıracaksa. 10-12 yaşlarındaki çocuklara yaptırıyormuş bunu. Soruşturmayı doğrulayan müezzin oğlu bile e, bunu kesinlikle kınadığını söylemiş. Bile demeyeyim doğrusu. Yani Kınlanacak bir olay olsa Evet yani. Gerçekten akıl almaz bir olaydan Şimdi, bahsediyoruz yani. Ya devlet başı ya kuzgun leşe diye. Toki Başakşehir Osman Gazi İlgi Okulu'nda görevli. Ya devlet başı ya kuzgun leşe. Başkan, adalet istiyoruz diye. Şehitler köşesinde çocukları. Evet. Başkan yazmış. Hepsini eklemiş. Adalet istiyoruz diye şehitler köşesinde yazmış. Bir başka fotoğraf var. 11 Kasım'da öğrencileriyle toplu asker selamı veriyor. Hı hı. Beraber gene şehitler köşesinde altında ve şehitler köşesindeki şeyin idam ipi de duruyor orada O sürekli duruyor. Iz, i̇zci düğümü diyor ya onlar. E, i̇şte onu ayırdedebiliyoruz. Ayırır Ayrıca dikiz aynasında idam ipi astığı da görüyor bu izci düğümü. Mü Bakacağım şimdi. ya yani ben izcilik yapmadığım Allah için pek fazla hazmetmediğim şeyler bunlar. Fotoğrafa bak arabasının arabasına da mı izci düğümü şey asmış. Evet, Türk bayrağı. Bayağı üzerine. yağlı urkan gibi duruyor sanki. Arabasının şeyine mi azmış? Aynısına mı azmış? Evet. Süs olarak. Evet, süs olarak asmış. Bir de fotoğraf var çocuklarla. Bayırda, dağda, bayırda çekti. Çocukların değişik bir fotoğraf olduğunu göreceksin. Bak çocukların yüzlerini. Ne yapıyorlar Suratlarını ekşitmişler. Hayır. Bir de bak, büyükleri terlemiş hepsinin. Dikkatli bakarsan. Bütün çocuklar 11-12 yaşındaki çocuklar bıyıklı. Sarkık. Neyse tutayım şimdi kendimi. Çeşitli ideolojilerle beraber şey yapılabilir bu da. Sarkık bıyıklar. Evet. Bütün tamam öğrenciler ya. de var. Rengi belli oldu adamın. Klasikler. Kendisinin de bıyıkları sarkık. Onlarla birlikte izci fotoğrafı da var. Bu zamanında 70'lerde falan komando kampları olarak nitelendirilen şeyler değil mi? Evet. Aynen öyle. Ardından oradan yetiştirmiş olan insanların sokağa salınmasıyla beraber darbeye hazırlanacak olan zeminin e ortaya çıkıldı. Söylediler bize de yani biz görmedik ama yani bu şekilde tekrardan dejavü yaşamanızda mümkün olduğunu işte fark onu. ediyoruz. Evet. Her zaman dejavü Parçası favori parçamız evet. Crosby Stills Nash en yandan daima dejavu dinleyeceğiz. Selahattin cebinde biz bunları söyledim. gördük. Aynen. Neyse şimdi biz evet Türkiye. İzcidüğmüne benzemiyor ama onu da söyleyeyim yani şimdi fark ettiğimiz düğmünü. Yani o tamamen Ziya Paşa'nın sen herkesi kör alemi hersem sanırsın diye biten beytinin terkibi bendinin bir parçası. Hayır yani. madem o kadar cesaretiniz var niye söylemiyorsunuz açık açık böyle yapıyorum diye. Yani madem o bıyıklardan bahsediyorsunuz cesaret, erkeklik bütün hepsi pompalanıyor. Üzerinizden akıyor resmen böyle maskülenite. Ee, niye bunu hala böyle kıvırma gereksinimi duyuluyor? O, ben onu anlamıyorum. İşte öyle bir durum var. Şimdi e, ben e, şeye dönmek istiyorum kısa bir süre için. Bu Exxon Mobil CEO'su Rex Tillerson'ı sadece basit bir şey olarak vereceğim. Ondan sonrasını belki buçuk 10 arasında tekrar ele almaya çalışabiliriz. Resmen kesinleşti. Donald Trump dünyanın en büyük özel petrol şirketinin başında olan ve 40 senedir orayı yönetmekte, orada bütün hayatını orada geçirmiş olan. Başka hiçbir yerde, ömrünün hiçbir yerinde hiçbir şirket ya da başka bir yerde çalışmamış olan Rex Tillerson'ı hiçbir tecrübesi de yok ditmemesi, yabancı diş filan da bilip bilmediğini bilmiyorum ama zannetmiyorum. En büyük makamına kabinedeki bütün dünya için sonuçları olabilecek Dışişleri Bakanlığı'nın başına getirdi. Şöyle bir tweetle bildiriyor her şeyi. Sabahları tweetle bildiriyor Donald Trump. Dünyanın en büyük iş liderlerinden birini Rex, Rex Tillerson'ı hem başkanı hem de CEO'su olan Exxon Mobil'in Dışişleri Bakanlığı'na tayin ettim diye atadım demiş gerçekten büyük bir iş liderini tek sözüyle beraber şu anda attığı tek tweetle beraber dünya üzerindeki piyasaları darma duman edebilecek kapasiteye sahip hale geldi şu anda Donald Trump yani e, herhangi şeyden bahsettiğin son bir savunma anlaşmasından bahsetti Lockheed Martin'in yanlış hatırlamıyorsan çok israf bunlar para harcıyor da bunları boşu boşuna dedi ve ardından %10 değerinde %10 civarında bir değer kaybettiğinden bahsediliyor beş ile 10 arasında değer kaybettiğinden bahsediliyor şirketlerin böyle konuştuğu zaman en son şey işte Çin para birimi hakkında konuştuktan sonra da aynı durum yaşandı. Ama ben gene Polyanacı olarak işin iyi tarafını değerlendirmek, iş, iyi tarafından bakmak istiyorum o olaya. Yani onun yerine Dışişleri Bakanı, Enerji Bakanı Rick Perry de olabilirdi. Neden bu iş Rick Perry'nin olması daha kötüye götürebilir işi diye soracak olursanız, zamanında 2012'de Türkiye için söylediği sözler ortaya çıkmış. Cumhuriyet gazetesinde gördüm ben. onlarda da soldan almışlar. Demiş ki Fox News'de yayınlanan görüntülerinde dönemin Teksas valisi olan Rick Perry. Türkiye İslamcı teröristlerce yönetiliyor. NATO'ya uygun değil. Şu andaki iktidardan bahsediliyor galiba. Kaç evet, dönesinde? Evet. 2012 dediğine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde evet. yapılmış bir açıklama. Neyse o gelmiş Türkiye için. Enerji Bakanı olmuş. O. o yüzden Fakat, sorun yok. Şimdi... Exxon mobil e, bu dünyanın kasıp kavrulacağını ve e, yanıp biteceğini e, söyleyen bilimsel araştırmaları ilk80 1970'lerin sonunda sonra. sonlarına doğru ortalarında daha Dursu biliyor demiştik değilmiş nasıl bu, daha çok mi? daha erkenmiş yani, değişikliğinden gerçekliğin daha öncesi dünyada mi hiç bil, bil, bilinmezken. Carol, Carol Moffat'la yapılmış bir konuşma var. O da şeyin Center for International Environmental Law diye bir yerin yani Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'nin başkanı olan bir kadın bu konularla çok uğraşıyor. Onunla Democracy yaptığı bir röportajda, Amy Goodman'ın yaptığı bir mülakatta diyor ki son derece sorumsuz Vicdanen kabul edilemez. Yalnız e, gezegen için değil, insan hakları için de kabul edilemez bir şey diyor. Çünkü CEO su Exxon'un CEO'sunu iklim değişikliği, e, petrol, enerji, insan hakları konusundaki tartışmaları yürütecek olan kişiyi buraya vermek e, sayısız e, şeyi var diyor. Yani yaptığı ülkelerde mesela Çad sen konuşuyordun ya. Evet en yakın müttefikimiz olarak nitelendiriliyordu Dışişleri Bakanı tarafından. İçişleri. Yok İçişleri Bakanı tarafından. Süleyman Sorka. Bizi bir tek o anlıyor diyor. Onlar anlıyor. Avrupa'dan daha iyi anlıyorlar bizi ha, diyor. Diyordu. Çad, diyordu. Çad'da, Çad'da diktatörlük var ve dünyanın Hı, o yüzden evet, anlıyor. Olamazlar. Türkiye'de ve demokrasi bir var. De diktatörün en büyük destekçisi kim? Diktatörün en büyük destekçisi. Ne var Çad'da? Evet, meşhur? Petrol var. Petrol Ekson Mobil var. Rex Tillerson var orada destekçisi. Göl kurudu gitti ama olsun. İskil yani, e, şimdi... Petrol Madeni'ne göre sorun yok. Eski Enerji Bakanı dediğine göre. 1957'de istancılar... ilk defa. 57'de. de mi? Evet. Biraz şöyle, erkenmiş. Nereden başlamış? Işte. Ve 1968'de de düşün 68. dünyada 68 o. devrimi filan oluyor. O sırada uyarmışlar fosil yakıtlar doğrudan iklim değişikliği diye bir şey var. Ona bağlı demişler. Kim kim uyarıyor sonra. bu noktada? Bilim insanları. Kendi para verdiği bilim, tuttuğu bilim insanları. Tamam. Onlar da şey demişler. şirket uyarıyorlar. Evet. Şirket onlara para veriyor araştırsın diye. Evet durum böyle diyor. Böyle büyük bir olayla karşı karşıya kalmışlar ve kamuoyunu bilgilendirmemiş mi? Bu, Hayır. Bilgilendirmek adam? şöyle dursun. Tersine başka kuruluşlar kurup ...ne küresel ısınması, ne iklimi... Ya, ...her şey yolunda demişler. Bunu şirket yapabilir de bilim insanları böyle bir gerçeklikle... ...karşılaştığı zaman duyurması gerekmiyor mu? Bir etik diye bir şey yok mu? Dünyaya karşı verdikleri... ...sosyal bir sorumluluk yok mu? E, bilim insanları daha sonradan o zaman, yaptı. O zaman... 80'lerin başına var. kadar beklemek zorunda kalındı değil mi? Ve sonuç olarak... E, ...yani şöyle bir şey... E, Müthiş dünyadaki bütün şeylerle, yani İran'da Muhammed Musaddık hükümetini deviren Anglo-Iranian Oil şirketiydi. BP sonradan BP adını aldı British Petroleum. Ertesi yıl Guatemala'ya gittiler. O zamanki Dışişleri Bakanı her ikisinin Guatemala'daki Muz Cumhuriyeti terimi çıktı biliyorsun. United Fruit Company. Guatemala'da mı çıktı o? Evet. Okay. Ve Buat Teman'ın demokratik rejimini, demokratik hükümeti devirmişti. O sırada da Dışişleri Bakanı İran'da olduğu gibi John Foster Dulles'ti. Yani Dışişleri Bakanlarının önemini anlatmaya çalışıyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bunları ben bir zamanlar okur ve öğrencilerimle de paylaşmaya çalışırdı. Oradan hatırlıyorum. Ve sonuç olarak... Sürekli hem dünyaya hem insan haklarına ve demokrasiye olağanüstü bir şey geliyor maalesef. Ve sonuç olarak bu insanlar Donald Trump'ın şeyleri şimdi toptan politikaya el koymuş durumdalar. Artık bir iyi tarafı var yalnız tek bir iyi tarafı var. Her şey açık oynanıyor. Artık hiçbir evet. şey durumu yok. Saklama yani, gizleme. Saklama gizleme aldatmaca kenarından dönme. Bir yeri olmayacak. Yani biz hem yani bir yandan iklim değişikliğini önlemeye çalışıyoruz ama enerji bağımsızlığımız da önemli finans şeyleri bitti. Yani Irak'tan askerlerini çektikten sonra tekrardan Irak asker gönderme devri de bitti. Afganistan'dan yani. da aynı şekilde. Şimdi sonuç olarak yalnız bir cümleyle bitirelim dünyanın heci bir durum teşhir durumu da oldu rezil rüşva oldular ve yüz yıllık yani hem çevre hem de sosyal ilerleme açısından yüzyıllık yıllık bir gerilemeye işaret edebilir ve bu Amerika'da olursa dünyanın da durumu. Bill McKeown'a soruyorlar. 350 org kurucularından dostumuz aktivist ve yazar. Ne olacak diyorlar. Ne anlama gelir? Çünkü Keystone Excel ve Kızılderililerin yerlilerin mücadelesini de bitireceğim filan gibi konuşuyordu Trump. Bu Şöyle demiş. 2016 insanlık tarihindeki en sıcak yıl oldu. 2017'yi de elimizden geldiği insan olarak mümkün olduğu kadar siyasi bakımdan sıcak yapmalıyız. Çünkü şey de diyorlar yani Exxon -Ex için Exxon tarafından yürütülen bir hükümet yani Exxon'un hükümeti Exxon tarafından ve Exxon için yürütülen demokrasinin yeni tarifi bu oldu Exxon diyeceğiz artık demokrasi yerine ve e, diyor ki eğer insanlar e, hazırlıklı olmak ve barışçı gösterileri yapmaya e, hazırlarsa ama bir türlü çıkamamışlarsa son anı bekliyorlarsa şimdi zamanıdır hem demokrasi hem de gezegen açısından bu sözleri ben de kendimiz için de çok geçerli olduğunu söyleyerek bitireyim, paylaşalım. Dolayısıyla diyor, 350 orada sadece değil, bütün ülke çapında örgütleneceğiz ve biz sonunda kazanacağımıza emin olmalıyız. Çünkü bunu kazanmak zorundayız. O zaman böyle bir mücadeleye giriştikten sonra ne olacak bakacağız diyor. Evet, evet. Çok önemli bir değişiklik. Bu konuya tekrar dönebiliriz ama şimdi Türkiye'den de birkaç şeyi de söyleyip e, bitirelim. Ee, şey Büyük tutuklamalar devam ediyor. Çok önemli sayıda. Ha, bir de şeyi de ekleyeyim. Kahire'deki kilise saldırısını IŞİD üstlenmiş. Evet, o da önemli. Kıpti Kilisesi'nde pazar günü yapılan en az 25 kişinin öldüğü birçok... Onlarca kişinin yaralandığı şey e, bunu IŞİD üstlenmiş da e, HDP'li milletvekilleri Çağlar Demirel ve Besime Konca tutuklanmış ve HDP'den Halkların Demokrasi Partisi'nden tutuklanan milletvekili sayısı 12'ye çıktı. Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca'nın Besime Konca önce serbest bırakıldı işkence gördüğünü söyledi çok kötü muameleye maruz kaldığını bunu söyledikten sonra savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı ve sevk mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da gazeteci Hüsnü Mahalli Twitter üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmış. Biri tutuklu 8 HDP'li vekil hakkında zorla getirme kararı da eee çıkarıldı. isimleri Osman Bay, Demir Dirayet, Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma, Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım. Bu ikisi zaten Çağlar Demirel ve Besime Konca gözaltına alınmıştı partinin genel merkezi önünde. Selma Irmak da hala hazırda tutuklu. 10 veki şimdi sayı arttı. Beşiktaş saldırısı sonrası gözaltı sayısı 568'e yükseldi. Muazzam bir sayı bu. Evet. Dikenden ve başka yerlerden okumaya çalışıyoruz bu haberleri. Hal Belediye Eş Başkanı Mustafa Bayram ve 9 kişi tutuklandı Şanlıurfa'da. Beşiktaş saldırısında da son durum 25'i yoğun bakımda olmak üzere 83 yaralı tedavi görüyor. 83 olmuş? Evet. Ee, Avrupa Birliği Türkiye müzakerelerinde uzlaşma çıkmadı bunu birazdan Cengiz Aktar'la da konuşuruz dış e, ama e, üyelik süreci şey, müzakerelerde kesilmiyor ne olup bittiğini birazdan Cengiz Aktar'a sorarız dışişleri bakanından da Avrupa parlamentosuna batsın sizin ideolojiniz ne duruyorsunuz Siz de daha çıkın diye bir söylem geliştirilmiş ve son olarak da şunu söyleyeyim, e, dünyada 259 gazetecinin hapiste olduğunu söyleyen Gazetecileri Koruma Komitesi Uluslararası C Kuruluş, CPJ, 13 Aralık günü yayınladığı bir duyuruda da Türkiye'de basına yönelik eşi görülmemiş baskı sonucunda dünya çapındaki hapisteki gazetecilerin sayısının tutulmaya başladığı 90'dan bu yana 1990'dan bu yana en yüksek sayıya ulaştığını açıklamış. Yani Türkiye onların hesaplamasına göre doğrudan işle ilgili mesleki şeyle ilgili duruyor. Türkiye'de 81 gazeteci şey yapıyor. Yani üçte biri dünyadaki tutuklu gazetecilerin üçte biri sadece Türkiye'de. Bu sonuç çıkıyor. Ki bu hesaba başka e, türlü bakmakta mümkün. O CPJ'den farklı bakanlar da var. Gazetecileri en çok hapseden ülke durumunda Çin ikinci sıraya düşmüş durumda 2016'da. Mısır, Eritre ve Eti Etiyopya en çok gazeteci hapsedenler listesinde 3., 4. ve 5. sırada yer alıyorlar. <gülüyor> Üçte ikisinden fazlası bu ilk beş ülkede zaten Türkiye üzerindeki raporada ulaşabilirsiniz. CPJ diye bakmak mümkün gazetecileri koruma komitesi. Kötü bir tabloyla karşı karşıyayız. Açık Gazete Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın evet. Nedir durum? Nereye doğru? Valla bu son bir Avrupa Birliği konuşalım diyorum. Evet lütfen. Ee, yani ileride artık konuşabilecek miyiz? Ee, belli değil. Ee, <gülüyor> Avrupa Birliği'ne doğru olmadığı açık. Yani bugün artık işte Avrupa Konseyi başlıyor. Yani Avrupa Birliği ülkelerinin zirveçli herhalde daha da konuşmayız diyorum. Çünkü Mart'ta Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ve diğer müzakere eden ülkelerle ilgili raporu yayınlanır. Her Mart ayında yayınlanır. Bir sefer herhalde Avrupa Parlamentosu rapor yazmayacak. Çünkü raportörün Türkiye'ye gelmesi mümkün değil. O yüzden son diyorum ama yani... Neden mümkün bir, değil? Biz bitti demeden bir, bir bitmez bir, evet. bir laf var yani. Ne, <gülüyor> Bayılıyorlar onu. Neden? Katipiri'den mi bahsediyoruz? Katipiri evet tabii tabii. Persona non grata yani. Gelemiyor yani. İstenmeyen şahıs durumuna giremiyor. Tabii. Çok evet. tuhaf bir durum evet. evet. Şimdi e, bir kere dün oldu. Evvelsi gün ve dün... E, Genel İşler Konseyi yani Dışişleri Bakanlarının her zirveden önce yaptığı toplantı vardı. Bu toplantı arkadan gelen liderler zirvesini hazırlar bir bakıma ve vakayı adiyedir. Aynı şekilde bu toplantının gündeminde her zaman genişleme olur. Yani yıl sonu toplan, genel işler konseyinin yani Dışişleri Bakanları toplantısının gündemindeki maddelerden biri şaşmaz bir şekilde genişleme politikası olur. Dün de aynı şekilde konuşuldu fakat önceden bir dolu mesaj verilmişti hatırlayacaksınız ve özellikle Avusturya ve hatta Avusturya ile birlikte Hollanda ve Bulgaristan da zikrediliyordu. Bunlar hem Avrupa Parlamentosu'nun 24 Kasım'daki kararına binaen hem de kendi tasarruflarıyla artık Türkiye ile müzakerelerin durdurulması yönünde bir karar çıkması için çalışacaklarını söylediler. Ve en çok beyan veren de bu konuda Avusturya'nın Dışişleri Bakanı bu Sebastian Kurz Ve böyle bir ruh haliyle e, gidildi e, Üçleri Bakanlığı toplantısına. E, bir beyan daha var gözden kaçtı e, bu çerçevede. Genişlemeden sorumlu e, komisyon üyesi, komiser yani Yohannes e, Han Deutsche Welle'ye verdiği bir e, demeçte bu e, müzakerelerin askıya alınması veya dondurulması veya tamamen bitirilmesi e, tartışması e, lüzumsuzdur. E, zira zaten 15 Temmuz'dan bu yana müzakere falan yok dedi. Öyle mi? E, hmm. e, evet, onu biz de görmedik. E, Doçevlenin e, web, web sitesinde yayınlandı bu ve yani malumu e, ilam etmiş oldu Yohannes e, e, Sebastian Kurz artı Yohannes e, e, bu beyanlarıyla e, toplantıya gidildi ve e, Avusturya açık açık yani toplantıdan çıkacak e, çık, çıkması gereken e, bir kararı eğer kendi e, görüşleri doğrultusunda çıkmazsa e, veto edeceğini e, söyledi e, şimdi, e, ve nitekim ee, yani, yani tahminlerin doğrultusunda e, 28'ler olarak toplandılar bu arada onu da hatırlatayım. Yani o şaklaban da oradaydı hakikaten yani sevmem böyle lafları ama yani, İngiltere'nin e, Dışişleri Bakanı e, Boris Johnson nam yaratık e, ve e, hakikaten e, yani akıl almaz e, beyanlarda bulunan son derece gayri ciddi e, hiçbir şekilde yani ne devlet geleneğine ne e, <gülüyor> Büyük Britanya'nın e, hariciye geleneğine yakışan e, bir adam. E, o da oradaydı. Nedense onu da davet etmişler ama şey zirveye eee katılacak mı bilmiyoruz. Terazi'ye katılacak mı bugün bilmiyoruz. Onlarla toplandılar yani 28 ülke birlikte toplandı ve e, e, tahmin edildiği üzere dediğim gibi e, bir e, genişleme ile ilgili bir ortak e, deklarasyon çıkmadı. E, bazı gazetelerde bu sabah baktım e, karar diye geçiyor o karar çıkmadı karar marar değil e, toplantı öncesinde hazırlanan ve kabul edilmesi düşünülen önergeleriyle kabul edilmesi düşünülen metin dönem başkanının sonuçları, sonuç bildirgesi ama dönem başkanının 28'lerin değil, dönem başkanının notları gibi bir ibareyle çıktı. Hiçbir bağlayıcılığı yok ve en önemlisi Bugün başlayacak olan zirvede de bu konu konuşulmayacak. Yani genişleme gündemden çıkarılmış durumda. Çünkü Dışişleri Bakanları Konseyi'den bir karar çıkmadı. Yani bir dolu hatalı bilgi var basında ona dikkat etmek gerekiyor. Evet, yarın Neden? Peki yarın perşembe günü bir karar çıkacağına dair bazı haberler okuduk. Yok hayır hayır yani gündem gündemde bile değil gündem maddesi bile değil e, hatta e, bir Ajanç Presse'in de bir e, hatalı haberi var e, e, işte bugün konuşulacak tekrar Türkiye gündemi işgal edecek falan diyor gündemde değil Türkiye evet. yani neden çünkü e, bir, Dışişleri bakanları e, bir karar alamadılar zaten 24 Kasım Avrupa Parlamentosunun aldığı ee, karar sonrasında yani tavsiye kararı sonrasında bir sonuç beklenmiyordu yani 28'lerin oturup ana tamam artık hadi Avrupa Parlamentosunun tavsiyesini e, e, uyarınca bir şeyler tavsiyesi uyarınca biz kap bizde bir karar alalım e, demeleri beklenmiyordu zaten ama şimdi çok farklı bir yere gelindi o da şu e, Avusturya'yı ikna edebilmek için e, dönem başkanı Slovakya ve diğer ülkeler, e, anladığım kadarıyla Hollanda e, çok aktifti. E, dünkü Dışişleri Bakanları toplantısında şöyle bir ibareyle gelmişler. E, bu e, başkanın e, deklarasyonunun beyanının 23. maddesi olarak duruyor. E, tweetledim de dün akşam her yerde bulunabilir under the pre currently prevailing circumstances no new chapters are considered for opening diyor yani yeni fasıl e, açılmayacak dile gelen süre gelen evet şerait koşullar e, çerçevesinde yeni e, fasılların açılması dikkate alınamaz diyor e, bu çok önemli bir e, ibare tekrar ediyorum karar değil ama Avusturya eğer müzakereler e, durdurulmazsa her türlü metni e, veto edeceğim derken Avusturya'yı da işin içine sokabilmek için bunu e, e, yani şu e, ibareyi e, koymuşlar ilk metinde yoktu bu e, yani hasılı kelam ee, iş şuraya geldi yani Avusturya artık açık açık e, müzakerelerin e, dondurulmasını istiyor o tabi ister istemez yeni fasılların açılmaması demek e, çünkü gündeme gelecek olan gelebilecek olan bir e, fasıl açılması e, veto edilecek demektir ama bütün diğer ülkeler e, İngiltere'de dahil olmak üzere Kapalı, üstü kapalı bir şekilde bu ibare do dolayısıyla müzakerelerin bu, bu, bu durumda fiilen bittiğini ilan ediyorlar. Dolayısıyla burada hakikaten bir yani 13 Aralık 2016 say bakalım 1999'dan can. 1990, 17. 2010 17 sene sonra gene bir 12-13 Aralık'tı ilk Helsinki zirvesi 12-13 Aralık 1999 idi yani tam aşağı yukarı tam aşağı yukarı değil tam evet, bir dizi programda sonra, sırf buna ayrılmış program yapmıştık o tarihlerde tabi tam 17 yıl sonra Gerçekten herhalde abi. artık geçen gün bir iki makalemde de söylediğim gibi yolun sonuna sonuna gelinmiş diyor. Evet, bu hüzün Hayır. verici bir şey yani hüzün Hayır. verici bir şey Biz, bir kere bugün Cumhuriyet Gazetesi'nden ben de bir iki ilave yapayım izninle Cumhuriyet Gazetesi'nde Duygu Güvenç'in haberi var. Evet, Duygu Güvenç'in haberi, Avrupa Birliği aşırı endişeliyiz diye ve gazetecilere, akademisyenlere ve insan hakları savunucularına karşı kısıtlamalara tepki gösterdi. Yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğündeki geriye gidişten da aşırı endişe vurgulandı diyor. Hı hı. Bu önemli tabii. Dışişleri Bakanlığı'ndan da Avrupa Parlamentosu'na şöyle bir şey var. Avrupa... PKK'ya destek verdiğini ileri sürüp neden? Çünkü aynı ideolojiyi savunuyoruz. Sizin ideolojiniz batsın, sen de git daha niye siyaset yapıyorsun dediği var. Çekmek için. Hangi kişileri bakın demiş? Mevlüt Çavuşoğlu. Ee, şey sizin ideolojiniz batsın sen de git dağa çık niye siyaset yapıyorsun demiş çek mevkidaşı Lubomir Zaoralek'le düzenledi ortak basın toplantısı. o evetti gün evet. evet. Hı -hı. Pazartesi günüydü. Şimdi e, bu e, yani bu, bu bu meseleyi ciddiye almak lazım. Gele, e, üzerine geleceğim tekrar. Yani bu Avusturya meselesini de ciddiye almak lazım. Şimdi Avusturya küçük ama çok etkili bir ülke. Bir de tabi Almanların gayri resmi sözcülüğünü yapıyor aslında. Hmm. Yani e, e, tabi yani e, Almanlar e, envai çeşit nedenden ki geleceğim onlara söyleyemediklerini bir şekilde Avusturyalılara söyletiyorlar. Yani, hmm. zaten yani çok ciddi bir iş birliği var e, her zaman olduğu gibi Avusturya'da bir Alman devleti yani unutmamak lazım yani. <gülüyor> Anschluss. <gülüyor> e, yani Österrak. yani evet. doğudaki ülke demek yani. Evet. <gülüyor> e, e, şimdi bu Sebastian Kurz dedi dedik dışişleri bakanı e, e, Avusturyalı haliyle, <gülüyor> Johannes Han genişlemeden e, sorumlu e, a, komisyon üyesi o da Avusturyalı, Ankara'daki ee, Avrupa Birliği temsilcisi Christian Berger o da Avusturyalı hmm. ee, yani bu, bunu bir kenara not etmekte fayda var ve evet. ciddiye almakta fayda var. Tarihte yani. başka Avustralyalı, Alman liderlerde var Avustralyalı değil. Avusturyalı Tamam şaşırdım fark ettim <gülüyor> oraya gitmek istiyorsun biliyorum ee, evet. yok yani yani bize yani, yani siz olduğunu zannetmiyorum bunu ama Gürcistan mesela bu aralar Avrupa Birliği'ne bize siz geçecek olanlar. Yo yani. lapsüstü bir kenara yazdık o. Evet yazdık. yazdık. Maçım Australia. Peki. Hayır hayır. Kö, kö, kö, kömür limanının açılışını da kurtulabiliyoruz. Ya, orada da kurtulabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şöyle oğlum mu ne yapacaksın ya Buluruz bir şeyler canım. Ee, inşallah. i̇nşallah. Şimdi e, bu. Yani 13 Aralık 2016'da vuku bulan bu gelişme çok önemli Türkiye açısından artık bundan sonra ihtimalen bir yani ekonomi dünyasında ve özellikle dış ekonomi dünyasında bir ve tabii ki içeride yani Türkiye'nin İktisaden e, Avrupa Birliği bütünleşme yolundan çıktığı algısı oluşuyor Veya oluşacak. E, bu bu bu, bu şaka değil. E, bu Çünkü şöyle bir süslü kabul vardır. Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlayan ülkelerin hepsi yol kazaları e, da dahil olmak üzere eninde sonunda üye olurlar diye bir... E, kabul vardır. Bu e, herhalde artık Türkiye açısından bitti. Şimdi e, anladığım kadarıyla Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve bu işlerle uğraşan bürokratlar e, bir züğürt tesellisi e, uydurmuşlar kendilerine göre. E, o da işte karar çıkmadı. O müzakereler sürüyor. E, Kıbrıs çözülünce e, fasılların 14 tane fasıl Kıbrıs yüzünden e, blo evet. açılamıyor e, bunların önü açılacaktır gibi bir e, zür teselli uydurmuşlar böyle bir şey yok yani e, Çünkü Kıbrıs'ın çözülmesi Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamına ne zamandan beri geliyor Ben açıkçası merak ediyorum yani Çünkü Avusturya'nın e, e, vetosu veya e, Muhalefeti ve diğer Bütün ülkelerin muhalefeti Bir tek İngiltere o yüzden Boris Johnson'dan e, e, Bahsettim e, yani Sonuna kadar de Destekleyip e, Türkiye'nin son derece önemli e, Ve demokratik bir ülke olduğunu Falan söylemiş Yani ama Johnson, ama yani, Boris tüyü, Johnson evet. yani hakikaten alay ediyor. Tabii. Yani Brexit öncesindeki yaptıkları propaganda Avrupa Birliği'nde Türkiye'ye girecek biz o yüzden çıkma, çıkmamız evet, gerekiyor şeklinde değil o miydi? Yapan da kendisi. Evet. Yani o yüzden şaklaban dedim zaten ne dediği belli değil. İki e, diğer Avrupalılar da böyle, böyle aval aval bakmışlar ya bu adam Avrupa Birliği'nden çıkıyor ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyor. Ne diyor falan evet, diye bakmışlar e ya Hatta bir, bir, bir bakan toplantıda Gidip kahve içmiş çıkmış adet değildir Yani adamı dinlememek Zırvalarını dinlememek için Şimdi <gülüyor> düşünebiliyor Yani geldi. Erdoğan aleyhine de bir şiir, galiz bir şiir yarışmasına katılıp birinci olan bir adam Ama geçen yani. ay Türkiye'ye gelmişti bir ziyaretlere. Evet, onu, Belki oradayken, konuşup... oradayken şey fikirleri değiştirmiştir. Türkiye'deki durumu gördükten sonra, parlamentonun yıkılmış halini gördükten sonra. İşte post-reality dönemindeyiz. Bir, hakikaten ya. öyle yani. Böyle bir tuhaf bir yaratık yani. Bir gerçeklik A, su, ötesinde. Ne, ne diyor ki ee, yani 27 ülke İngiltere'yi saymıyorum ee, yani Avusturya artı e, diğer ülkeler yani bunların e, Türkiye'ye olan muhalefeti veya bu e, demin adını ettiğim ibare yani bu şartlarda yeni fasılların açılması söz konusu değildir ya da genişlemeden sorumlu yani baş sorumlu e, olan Türkiye'yle ilgili e, Johannes Han'ın e, başında söylediğim Zaten biz 15 Temmuz'dan beri müzakere etmiyoruz ki bütün bu tavırların, tutumların ve beyanların arkasında Kıbrıs yok ki. Yani Kıbrıs'tan Kıbrıs'la alakalı bir şey değil ki bu. gidişatı evet. yani gidişatıyla alakalı demin senin o, o başkanlık deklarasyonundan okuduğun evet, medya şeyleriyle alakalı. ...yargı bağımsızlığı, ifade özgürlüğü... Tamam, evet. evet, ...onlar yani esas... ...gazetecileri, Tabii. akademisyenleri... ...ve insan hakları... ...savunucularına karşı... ...kısıtlamalar, yani demokrasinin... ...kısıtlanmasına tepki o. Evet, dolayısıyla yani rüzumsuz rüya görmenin... ...manası yok zaten... E, ...amuk yani, sabuk, sabuk şeyler oluyor... ...korkunç şeyler oluyor ayrıca... E, yani, ...biraz ciddiyet gerekiyor hakikaten... ...şimdi... E, bu e, Avrupalılar e, dönüp dolaşıp böyle yani lafı döndürüp dolaşıp e, veya e, meselenin etrafında niye bu kadar e, dönüp dolaşıyorlar ve adını koyamıyorlar Avusturya dışında bunun kanaatimizde dört tane nedeni var. Birincisi e, ticaret yapıyorlar tabii Türkiye ile. Yani, bu, bunu, bunun altını defalarca çizmek gerekiyor. Mesela 15 Temmuz'dan bu yana Almanya e, resmi verilere göre 76 milyon avroluk silah ihraç etmiş Türkiye. Evet, e, de, herhalde bunun yanında daha neler neler vardır. yani Çünkü bir numaralı partneri Türkiye'nin biliyorsunuz Almanya. Birincisi bu. Yani işin sonunda para var. Yani çok fazla üstüne gitmek istemiyorlar. Hatta e, bu şey meselesi var biliyorsunuz e, şu bir e, AKP... E, Başkan meclis başkan vekili'nin Almanya'da başına gelenler ve ondan sonra başladı. Başladı evet. 25 tane Alman diplomatın çıkmasında sorun yani Sunni sorun yaratılmış bana alttan almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Almanya'daki büyük elçi şey Almanya'nın Ankara'daki büyük elçisi kalktı şeye gitti özür dilemeye falan gittirdi. <gülüyor> o o yani e, bezirganlık e, Aman aman ticarete halal gelmesin bir gelmesi bu. Tabii. İki bu e, mülteciler meselesi tabii. E, yani mülteciler meselesi son tahminde yine salarız üstünü onları. E, yani biraz yani şu sırada hele hele konuştuğumuz şu Halep'in e, yani Halep'teki katliam esnasında yani böyle. Suriyelilere resmen e, yani vahşi hayvan muamelesi yapan bir, e, bir, bir ifadeydi bu değil mi? Evet. E, yani salarız üzerinize, görürsünüz, görürsünüz falan diyebiliriz. O Avrupalılar da korkuyor tabii yani. Böyle bir korkuları da var. İkinci neden bu. Üçüncüsü e, NATO e, ve Avrupa Birliği ve adı, Batı dünyasından e, lebet kopması Türkiye'nin. Şimdi burada ee, bu da çok önemli çünkü bu Rusya'nın kucağına dü düşecek demek ki e, zaten e, hızla oraya doğru savruluyor Türkiye. Bu nedenden yani hala bir elimizde bir, bir ip e, tabiri caizse e, kalsın e, gibi bir, e, e, bir, bir, bir beklentileri e, bir hesapları var ama bütün bunlar beyhude e, kanaatince. Yani çünkü iş oraya doğru gitmiyor ve artık o o ipin o ip falan değil artık o pamuk ipliği yani ve hiçbir şey kalmadı ortada yani sonuç itibariyle. Şimdi son birkaç dakikamız var. Bu dördüncü, dördüncü faktörü de söyleyeyim. dördüncü faktörde de hala Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye'nin değişimi için bir kaldıraç o oldu ince, o, evet. düşünenler var yani o böyle bir artık yani ne manasız hakikaten. çünkü Avrupa'nın genişleme politikasının içini boşaltan bir durum bu yani Türkiye ile yaşanan yani hiçbir manası kalmadı yani o anlamda dolayısıyla bu bu herhalde bu böyle sürecek yani işte pamuk ipliği dediğim o inceldiği yerden kopacak şekilde artık iyi mı kopar ne olur bilmiyorum yani Kıbrıs'ta bir, Kıbrıs'ta olup bitecek olanlar da önemli yani en azından bu pamuk ipliğinin e, koptuğunu görmek için ha, orada bir hayırlı gelişme olursa inşallah olur tabii e, hiç olmazsa Kıbrıs'lı e, Kıbrıslılar kurtarırlar kendilerini e, açıkçası ben e, öyle bir beklentim yok e, ama e, yine de bu e, yani İçinde bulunduğumuz durumun ıı, terse döneceğini, yani Türkiye'nin 2004'lere, 2003'lere falan rücu edeceğini düşünmek hakikaten abesleştigal bu bir istihbariyet. Yani başkanlık geçiyor ya, başkanlık sistemi, yani kontrol dengesiz denetlemesiz bir başkanlık sistemi geliyor. Yani böyle eşi benzeri yok yani Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa Birliği'nde eden ülkelerde bir tek ülkede var. O da Belarus biliyorsunuz. Rus, Rusya falan ama böyle yani o, o gibi ülkeler yani onların da zaten alıp diye bir süreci yok. Evet. Şimdi e, bu tarafta yani tü, nasıl tepki veriliyor bütün bu olanlara? Ömer az önce Fazar'desti Mevlüt Çavuşoğlu'nun eee daha e, metaforunu e, hatırlattı. Bu e, Kıbrıs çözülünce meseleler her şey çözülecek merak etmeyin diyenler var. Bu biraz başkanlık gelince her şey çözülecek gibi bir aynı mantık silkedisi. Bir de iki tane de önemli gelişme var burada aslında. Yani buradan derilen tepkiler anlamında söylüyorum. Bir tanesi bu yani tam aksi yönde yaz nev'i söylediğiyle bağlantılı yine de, yine de bağlantılı. Bu Eurostat e, meselesi var. Eurostat Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu, devasa bir kurum Hı. ve bütün Avrupa Birliği istatistikleri ve Türkiye de dahil buna istatistikler faslı da bu arada müzakere ediler. E, bir bir fası. Bunu da hatırlatayım yani şu sırada müzakere edilen, edilen sözüm ona 15 fasıldan bir tanesi de istatistikler. Şimdi e, biliyorsunuz bu e, milli gelir hesaplarıyla biraz oynadılar. E, herhalde yarın e, Seyfettin Gürsel'le e, konuşma fırsatı bulursunuz. E, ve birdenbire e, 9 bin dolardan 12 bin dolara mı ne çıktı kaydından? Evet. Kişi can, can... Haberin bak Can bundan yani gene gitmek ee, gerektin, Kendini gez, zenginleşmiş Hissedenlerden biri can Zaten sabah öyle geldi Koltukları kabarmış Ben zenginledim Kostaklanarak geldi değil mi evet, kostaklanarak Hangi geldi. candan bahsediyorsunuz <gülüyor> Anlamadım ya Ya bir gecede 3000 dolar Girdi cebine evet, Senin Ya şunu sterling yapsak Olmaz mı O biraz da artmış Sakın bozdurma ha Bozdurmayayım. Bozdurmayayım da şey mi? Ücretsiz döner kaçırayım mı? <gülüyor> Yandaki büfedeki. Falan. Büyük düşünmek lazım. Cengiz Bey, lütfen. <gülüyor> yani şey, yurttaşların geliri 5131 Türk lirası artmış, evet. E, bir Gün Gazetesi bunu manşet yapmış bugün. Yanlış istatistiklerle ekonomi kurtarılamaz başlığı altında. Artık yanım kullanılır öyle bir kurtarılır ki algı yeterli. Şimdi bu Eurostatçılar ve IMF'e Uluslararası kurum kurulur. la konuştunuz mu diye sormuş kastecilim biri. Bu, bu bu işte bu oyunu yaparken neyse yani işte. Evet. Ona yok canım, bizim öyle onlardan icazet falan alacak şeyimiz yok biz kendi gözümüz kendi sesimiz demiştik. Türkiye İstatistik yani kurumu. Statistik kurumu. Hmm, hmm. yani hakikaten yani işte Avrupa Birliği ilişkisi böyle bir ilişki. Ve ondan sonra ilişkimiz aslında demiş iyi bir Eurostat'la bir de böyle bir çok derece tuhaf seksi bir bir ifade var bir Eurostat çalışanı TÜİK'ten bir bir memur evlenmiş falan ilişki çok iyi diyor. Adam da, yani. e şaka ediyorsun artık. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> bu kadar gayri ciddi bir bu, işte dör, bu programa ben. son veriyorum artık. Resmi nişan var değil mi? Bu polis öyle derse bu bu gayri... <gülüyor> <gülüyor> böyle bir kimin demez, demez mi yani? Abi? Dolayısıyla bir son ibarem var. Hakikaten bu çok önemli. Bunu daha ileride konuşabiliriz. O yüzden altın çizerek bitirmek istiyorum çünkü hakikaten vaktimiz bitti geçti açtık bile e, ilk defa e, Cumhurbaşkanı e, bu terör saldırısı da o korkunç e, saldırı sonrasında e, bu e, yani failler e, arasında e, yani faillerken derken yani e, destek verenler evet. söylüyorum, <gülüyor> batıcılar dedi batıcılar dedi Sadece Avrupa e, Birliği'ni e, suçlamıyoruz artık herhalde iş oraya gelmiş durumda. İşte batıcılar diye e, yani kullandığı ve daha e, yani 200 yıldır aslında var olan yani e, Batıcılara karşı yerler ve bilgiler e, teması, antagonizması tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. Hayırlara vesile olsun. Can bu arada, tezara da tabii hayırlı olsun. Bu cebindeki yeni e, yeşil dolarlar. Evet efendim. Dolar diyorsunuz hala ama ben Sterling taraftarıyım. Sterling yani. <gülüyor> <gülüyor> doğru <bak. gülüyor> Yani bu vesileye de söyleyeyim. Önümüzdeki 3 e, gün içerisinde, daha doğrusu e, Perşembe, Cuma ve Pazartesi gün içerisinde, açık olmayacağım, İngiltere'deyim. E, Boris ah. Johnson sonrası. Daha doğrusu Boris Johnson'un yaptıklarını Brexit sonrası İngiltere'yi gözlemlemek üzerine birkaç gün evet, anlayacağım. Yerinde incelemeler, incelemeler evet yapmıyor. Mükemmel, mükemmel. Hayırlara vesile. Goodbye. <gülüyor> Goodbye. See you. <gülüyor> <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. But you've Ah, oh, you can talk about the pit, barbecue, the band was jumping, the people too Ah, messing.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 Ray Charles ve arkadaşlarından Mess Around adlı parçayı dinledik. Çalmamızın sebebi de bu parçanın bestecisi Ahmet Ertegün'ün 10. Ölüm Yıl dönümü. Ahmet Ertegün şarkı yazarı, iş adamı ve Atlantic Records'ın kurucusu, prodüktör, müzik prodüktörü ve çok önemli isimleri de müzik dünyasına kazandıranlardan biri yani Ray Charles başta olmak üzere Erta Franklin Eric Clapton ayrıca The Rolling Stones ve Led Zeppelin gibi e, önemli isimleri de Black şirketinde ve hem kendi keşfediyor Dr. Professor Longhair gibi ön, önemli müzisyenleri de e, bulmuş New Orleans'ten ve işte her türlü Şeyi ver 1923 doğumlu kendisi Babasının görevi dolayısıyla İsviçre Paris ve Londra'da eğitim görmüş Sonra babası Washington'da Türkiye Büyükelçisi Olarak atanınca da ailesiyle Birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne Geliyor Ve Yani Kendisi abisi Nesuhi Ertegün'le birlikte odalarında Sevdikleri müzikleri dinliyorlar 16 yaşındayken bir pop müzik uzmanı sayılabilecek kadar bilgi 18 yaşındayken de 50 bin plan vardı diyor. O yıllarda Duke Ellington, Lena Horne, Jelly Roll Morton gibi müzisyenlerle de arkadaşlığı olmuş. Önemli bir müzisyen daha doğrusu müzik dünyasına da önemli eserleri katkıları olmuş birisi. Nesu-i ölüm yıl dönümü vesilesiyle de kendisiyle bir mülakatımız gerçekleşmişti uzun seneler önce bu macerayı da kısmen dinlemiştik kendisinden Ahmet Ertegün'e de bir günaydın diyelim 10. ölüm yıl dönümünde evet devam edelim bu şey önemli aslında Türkiye'deki gazetecilerin durumu yani iki ayrı rapor birden yayınlandı. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde de var. Utandıran rekor başlığıyla sürmanşetten verilmiş. Yani sınır tanımayan gazeteciler örgütünün RSF reporter son frontière raporuna göre Türkiye hapiste en fazla gazeteci bulunan ülke. Cumhuriyet Gazetesi'nde 10 yazar ve yöneticisinin de tutuklu olduğunu hatırlatmış raporda, Türkiye'de gözaltına alınan gazetecilerin sayısı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından %22 artmış. Yani dörtte bir oranında neredeyse artmış durumda. Öte yandan bir de diğer uluslararası önemli gazetecilerin kurduğu derneklerden, uluslararası kuruluşlardan biri olan Gazetecileri Koruma Komitesi, Committee for the Protection of Journalists CPJ onun tarafından hazırlanan bir diğer rapora göre de 2016'da 81 gazeteciyi tutuklayan Türkiye bu konuda da rekor kırmış durumda. Yani Çin'i Mısır'ı Eritre'yi ve Etiyopya'yı da geride bırakmış oluyor. 38 Çin'de 25 Mısır'da e, Eritre 4 e, Etiyopya'da 5. sırada yer alıyorlar Çok övünilecek bir olay olmaktan uzak hatta e, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 9 dalda sanatçı gazeteci ve bilim insanlarına verdiği Sedat Simavi ödülleri e, belki gece sahiplerine verilmiş <gülüyor> Cumhuriyetçileri Behiç Akta karikatür dalında ödüle layık görünmüş Ödül töreninin açılışını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto aynı sözcükleri ilenemekten yorulduk ama gazeteciliği tehlikeli meslek olarak görenler yorulmadı. cezaevlerinde 146 gazeteci çile dolduruyor demiş. E, bu arada da yeni gözaltılar var. Bir evrensel muhabirine tahliye haber var. İyi haber olarak onu söyleyebiliriz hemen verelim o bilgiyi de ee, e, Mersin muhabirleri Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında e, tutuklu muhabir Cemil Uğur tahliye edilmiş ve tüm gazetecilerin ser serbest bırakılmasını da talep etmişler. Duruşmaya katılan heyetler yani uluslar ulusal ve uluslararası basın kurumlarından temsilciler ee, ve muhabirlerden Cemil Uğur ve Halil İbrahim Polat'ın avukatı Tuğay Bekin de silahlı örgüt üyeliği iddiasıyla gözaltına alınması da protesto edilmiş ve avukat Tuğay Bek de serbest bırakılsın derhal diyorlar. Evet ciddi bir özgürlük sorunsalı yaşanıyor belki de dünyanın en ciddi olanı şu sırada bütün bu uluslararası kriterlere bakıldığı zaman kuruluşların söylediğine göre önemli bir durum var. Yani o halis fırsat bildiğini vurguluyor sınır tanımayan gazeteciler örgütü ve cadavı bilinen tüm boyutları aştı demiş. Dünya genelinde 100 348 gazetecinin hapiste olduğu belirtiliyor. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün raporunda bu rakam geçen yıla oranla %6'lık bir artış. Ve örgütün şimdiye kadar kaydettiği en yüksek rakam olduğu belirtiliyor. Türkiye'de de gözaltına alınan gazetecilerin sayısı darbe girişiminin ardından %22 artmış. Örgütün Berlin'de yaptığı açıklamada Türkiye'de darbe girişimi sonrası oluşan baskı ortamı dünya genelindeki verilere yansıyor ve toplam sayıyı yükseltiyor diyor. Yani dünyayı da etkileyen bir hal almış durumda. Tahmin edilebileceği gibi. Sınır tanımayan gazetecilerin yönetim kurulu sözcüsü Britta Hilpert Türkiye'de gazetecilere yönelik cadı avı tüm bilinen boyutları aşmıştır diyor. Halen Avrupa Birliği üye adayı olan Türkiye'nin Çin, Suriye ve İran gibi basın özgürlüğün düşmanı olarak adı çıkmış rejimlerle aynı konumda bulunması Türk makamlarının basın özgürlüğüne karşı aşırı tutumunu ortaya koymaktadır diye konuşmuş ve bu yıl dünya çapında en az 257 gazetecinin hapse atıldığı gazetecileri koruma komitesinin raporunda rekorunsa 81 gazeteci cezaevine gönderen Türkiye'de bulunduğu belirtiliyor ağır bir durum var yani CPJ sayımına göre rekor sayıda gazeteci hapiste bağımsız gazetecilik platformu P24'te bunu verdi. Ee, yani 1990'dan beri en yüksek sayı diyorlar ve CPJ'in sayımı 1 Aralık 2016 günü gece yarısı itibariyle hapiste olan gazetecileri kapsıyor ve hepsi için hangi ülkede tutuldukları neyle suçlandıkları ve ne alanda çalıştıkları de içeriyor. Onun içinde yıl içinde hapiste olan ama bir Aralık öncesi serbest bırakılmış olan çok sayıdaki gazeteci de buna dahil değil. Böyle de bir rakamlarda böyle bir farklılık oluyor. Onların kendi tuttukları çetele bu şekilde. Ama nereden bakarsanız bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin durumu basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü açısından e, dünyadaki en iç karartıcı ve kötü o oranlardan biri olmaya devam ediyor. Evet ama gazetecilerde hedef olmaya devam ediyor dünya genelinde. Bunlardan bir tanesi de bir olayda daha doğrusu Myanmar'da yaşanmış. Ülkenin kuzeybatısında yasadışı ağaç kesimini e, haberleştiren bir gazetecinin öldürüldüğü bildiriliyor. Polis memuru Tensi Mint, 2015'ten bu yana e, Sagay bağlı Mon, Monva kentinde yerel Daily Eleven e, gazetesinde çalışan gazeteci Soe Moetun'un yüzünden ve başından aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiğini ve bu olayla ilgili soruşturma sürdüğünü söylemiş. Gazeteciler cemiyeti başsağlığı denemiş. Ve e, 99 yılından bu yana öldürülen 5. gazeteci olduğunu söylemişler aynı zamanda Soe, Soe Moetun'un. E, yasa dışı ağaç kesimiyle ilgili haber yapan bir başka gazeteci de aynı şekilde ölüm tehditleri aldığını açıklamış. Orada da böyle bir sorun var. Dünyanın dört bir tarafında gazeteciler hedef alıyor. Yalnız gazeteciler değil bir de e, özellikle de çevre e, konusunda aktivizm yapan e, kişilerden de bahsedebiliriz. land defenders diye adlandırılıyorlar ya da water protectors diye onlar da yani su koruyucuları ya da e, toprak savunucuları diye Yeni bir rapor var mesela Pan-Asia Pacific diye bir kuruluşun bu toprak koruyucuları diye adlandırılan çevrecilerin bunlar düpedüz işte çiftçi toprak yani toprak emekçileri falan oluyor. Kendi evet. topraklarını ve sularını korumaya çalışıyorlar. Bu yıl Ocak'la Kasım arasındaki yani 10 ayda e, ayda 16 yerli e, toprak koruyucusu e, savunucusu öldürülüyormuş. Evet. Korkunç bir rakam bu. Yani dünya çapında bu sene 2015'e oranla da üçü üçe katlanmış. Yani giderek çevre koruyan e, kormaya çalışan insanlara da muazzam bir cinayet ve baskı da var. Bir e, haberde şeyden verelim, Brezilya'dan Brezilya'nın Dilma Rousseff'in ve başkalarının da darbe diye nitelendirdiği bir olayla iktidara gelen Temer'in Michel Temer'in e, sadece 2014 yılı seçim kampanyasında 3 milyon dolarlık parayı illegal yollardan cebellezi ettiği iddiaları var Brezilya'da ve kendisini mahkemede yargılanıp hemen cezalandırılması isteniyor Brezilya'da. Şu andaki yapılan Brezilya'da yapılan şeylere göre de anketlere göre, dekamboy yoklamalarına göre yüzde 63'ü Brezilya'nın e, halkının temerin istifasını istiyorlarmış. <gülüyor> o da ilginç bir durumda böyle e, geçiyor. Bahreyn'den de bir haber. 9 yıllık bir hapis cezası. Bahreyn'li muhalefet lideri, lideri Şeyh Ali Salman'ı e, İtiraz edilmiş 9 yıl hapis cezası ne oluyoruz diye e, fakat üst mahkemede kabul etmiş yatacakmış yani muhalefet yaptığı için 2015'te tutuklanmıştı kendisi 2015 sonunda bir sene oluyor büyük uluslararası tepkiye de açmıştı ama Amerika'nın da 6. filonun da yakın dostu olan Bahreyn'de böyle de devam ediyor durum Tam ee, bitirirken de şeyden bir iki kelimeyle bahsetmek gene yerinde olur belki de dünyadaki en büyük karşı devrimlerden biri gerçekleşiyor. İnanılmaz bir şey oldu Trump kabinesinden Dökümler de yapılıyor yani Rex Tillerson'ın şeyi bağlantıları da araştırılmış ve Amerika'da şöyle bir şey de var ya Rusya müdahale etti. Hackerlar yoluyla seçimlere filan diye. Bizzat CIA'den bir iddia filan da vardı. Sebebi ne ola ki diye araştırıldığında şöyle bir şey çıkıyor aslında. Ee, ortaya e, Putin'le Rex Tillerson daha önce çok büyük bir anlaşma yapmışlar. Tarihin Hı. en büyük anlaşmasını yapmışlar. Rosneft'le Rusya'da. Rusya'da. Tabii ki? E, ve e, yani rakamlara baktığı zaman insanın e, duda e, uçuklan uçuklayacak. Buyurun. 500 milyar lira dolar. Dolar. Yarım trilyon dolardan bahsediyoruz. Dünyanın en büyük şirketi olan özel şirketi olan Exxon'la yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük e, şirketi sayılan Rosneft arasında Neft, mazeriçe şey demek biliyorsun. Petrol demek. Neft ya. Nef Nef ee, Neft Neft işte petrol şirketi. On ikisi anlaşımı yapıyorlar ve 63, 64 milyon acre yani bu 25 milyon hektar gibi. Rusya'da toprakta araştırma yapacaklarmış, petrol arayacaklarmış. Anlaşmaya göre, ya yani Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri topraklarındaki araştırma ya açılan, liyis edilen toprakların beş katı, yüzde beş yüz fazlası e, ve mutlu günler geri dönüyor. Exxon'a diyorlar bu şeyle yapılmış Joromla Climate Progress sitesinin internet sitesinin kurucu editörü Joromla yapılmış bu konuda çok yazan kitapları da olan bir yazarla e, demokrasi konuşuyor ve diyor ki düşünün diyor böyle bir anlaşma yapılmış diyor e, yani nedir peki hadise e, bozulmuş bu Obama izin vermemiş. Evet. Bu anlaşmaya ne, neden izin vermemiş peki? Amerikan çıkarları gezegeni çıkarları açısından mı? Soğuk Yo. savaş durumları vesaire gittisinden mi? Hayır Ukrayna Ukrayna meselesi şeyin Kırım'ın işgali Kırım'ı Rus toprakla ilhakı dolayısıyla buna izin vermemiş ama şimdi her şey geri gelecek diyor. Ama yani Trump'ın Ukrayna siyaseti konusunda bir geri çevrilmesi 180 derecelik bir dönüşü söz konusu olduğu takdirde Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yaşadığı krizi Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını görebiliriz. Görebiliriz. Belli olmaz mümkün. Trump bu. Fakat çok ilginç bir şey var. Yani eğer şimdi bu petrol devi <gülüyor> üretmeye ve petrol satmaya bu 64 milyon akerlik bölgede ya da 25 milyon hektar mı ne ediyor öyle bir şey çevirmek lazım. Ee, e, o zaman mutlu günler Exxon için geri geliyor deniyor. Bu yüzden belki de Amerikan seçimlerine de müdahale etti. Trump'ı seçtirmek için deniyor Rus hackerları. Böyle de iddialar komplo teorileri uçuşuyor. Olabilir. Yani Hillary Clinton'ın e, maillerinin ifşasında epey bir Rus ekran evet, bahsedilmiştir. Evet, işte onlar da bağlanıyor. Epey bir ayrıntılı şey var. Wikileaksin arkasında olduğunu söyleyen de böyle alt, alttan alttan gelen dedikodular var. Ama doğru değildir herhalde. <gülüyor> ya, fakat şey çok önemli bir şey oldu. Yani açıkladıktan sonra Donald Trump Exxon Mobil CEO'su Rex Tillersson'ın Dışişleri Bakanı yani diyorlar ki Rusayla Putin'le olan ilişkilerinin filan bir önemi yok. Yani asıl iklim suçları açısından tarihte eşi benzeri görülmemiş insanlığın ve gezegenin neredeyse bir kısmının canlılar hayatını sonunu getirecek bir adamı getirip koyduğunuz en yetkili makama diyor. Bütün kabineyle beraber düşünüldüğünde zaten dünyada gerçekten bir karşı devrim olduğu söylenebilir. Bunun şimdi uzak gibi görünüyor. Mesela hem iklim bize uzak bir konu gibi geliyor her zaman. Hem Amerika Birleşik Devletleri işte komplo teorilerinden geçilmeyen bir dünyada Amerika mı Boş verin, Önemsiz deniyor ama 2016 dünyanın en sıcak yılı rekoru beşinci defa kırılan 2016'da e, bunun inanılmaz derecede önemi var. Distopya filmi gibi e, diyorlar ve bütün hayatı iklimi kırmak dünyayı kırmak e, misyonu olan bir adam dünyanın en etkili ve güçlü hükümetin pozisyonlarından birine getirilmesinin önemi azımsanamaz deniyor. Petro devlet mesela bunu, bu konuyla en çok ilgilenen kişilerden bir tanesi Kretsman diye bir sivil toplum kuruluşun kuruluş başkanlarından bir tanesi ve Ta 1975'ten beri Exxon'un başında başlamış kariyerine başka hiçbir yerde hiçbir tecrübesi olmayan bir adam. Şimdi CEO son 10 yıldır ve petrol devi devasa büyümüş vaziyette. İşte biraz önce sözünü de ettik ya. Evet. Afrika'daki Çad'a kadar devam eden bir şey Nijerya'da. Bak, bir Nijerya'da bütün o şeyler Yok edilen yani, insan canım. hakları savunucuları. Şeyde, kuzeyinde, güneyinde. Evet, Kazakistan'da Nur Sultan Mazarbayev yakın dostlarından. Canlı canlı insanları kaynar kazanatan Kazakistan'da. O değil Özbekistan. Pardon. Ekvator Ginesi, Angola, Angola. ve Çad. Yani bütün bunlar dünyada ne kadar yoksulluk varsa onu artıran... İstikrarsızlık varsa onu artıran ve insan haklarını en kritik bölgelerde insan haklarını çiğneyen ve savaşlara yol açan yerin başında Rex Tillerson var. Yani demokrasi şeyin dünyanın iklimi ve insan hakları kar ve petrolden daha önemli değil mi diye soruyorlar çevreciler. Pek anlayacağını, yani kayıtlarına baktığımız zaman şeceresine maalesef hayır demek zorundayız diyorlar. yani Leonard da konuşmuş. Greenpeace, Amerika'nın başında olan çizer. Aynı zamanda kendisi dostlarımızdandır. Şu anda dünyayı bir tek petrol ve doğal gaz çerçevesinden seyreden bir adamı eee Böyle bir görevi atamak dünyayı hiç anlamayan birini atamaktan bile daha tehlikelidir. Yani büyük şirketler demokrasiye el koymuş durumdadırlar. Bu durumda da diyor bir başka Earth Justice Başkanı Tripp Van Noppen da demiş ki Amerikalıların bu büyük şirketlerin demokrasiyi ele geçirmesine şimdi... Her zamankinden daha fazla mücadeleye ihtiyaçları var. Naomi Klein da yazar ve aktivist demiş ki en büyük problemin Rex Tillerson'la ilgili Putin'le bağları değil bütün hayat boyu iklimi yıkmak için çalışmalarının ortada olduğunu söylüyor. Bir de mesela ExxonMobil için 20 eyalet savcısı şey yapmıştı ya dava açmak evet. peşinde gizlediler gelecek kuşakları bile mahkum etti diye o davaları engellemek için uğraşan bir takım hukukçuları savcıları da Trump yeni kabinesini aldı onu da hatırlatmak lazım yani çok acayip bir şey bununla da bitirebiliriz çok vahim bir durum var yani Trump Trumpet çalarak gerçek planlarını Açıkladı diyor Ralph Nader Amerika'nın en büyük çevre Şeylerinden biri Politikacılarından biri Eski başkan adaylarından biri Yılların Aktivisti Yani Hem şeyler var diyor Kabus bile ifade etmekte Yetersiz kalır diyor bu şeyi Yeni bir sözcük bulmamız lazım Diyor öylesine erkekler ve kadınlar seçtik ya şirketçilikte ya da militarizmde üst saflarda olan yani İslam düşmanları insan düşmanları hepsini bir araya getirdiler Elaine Chao'da Tom Price'da Mike Pompeo'da Kudus Köpek James Mattis'da generaller var Mike Flynn, John Kelly ve ondan sonra da işte bu şey hariç tutuyorum Rex Tillerson'ı, onun dışında Linda McMahon, Jeff Sessions, senatör Finan böyle korkunç ideologlar falan var ve hepsi milyarder. En yoksul olanı, dolar milyoneri olan insanlar geldi. Hoş geldiniz. Yeni, cesur yeni dünyaya diyerek bitirelim. Bitirirken de Searchers grubundan Bumblebee adlı şarkıyı çalalım size. Tombalak arı. E, Churches'dan da Frank Allen'ın grubun elemanlarından Frank Allen'ın da 1943'te bugün doğduğunu bas Frank Allen'ın e, hatırlatalım. Ona da bir günaydın diyelim ve hepinize günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. günaydın. <Gülüyor> My soul and all my money You didn't seem to realize You had a home in paradise Chewy, you hurt me like a bee A bumblebee, an evil bumblebee Çıkkası